Dürüst Kral Jimbo. Dürüstlük. Birbirinden güzel ağaçların ve çiçeklerin bulunduğu, bin bir türlü hayvanın yaşadığı çok ama çok güzel bir orman vardı. Ormandaki her canlı mutlu ve rahat bir şekilde yaşarlardı. Çünkü bu ormanın kralı aslan çok dürüst, çalışkan ve adaleki yöneciydi kimsenin kimseye hakkı geçmez, hayvanların birbirlerine karşı dürüst davranmalarına, kimsenin kimseye yalan söylememesine çok önemli dedi. Kral Aslan, artık krallığı bırakmam gerek. Çok yoruldum ve yaşlandım. Ama nasıl kral seçeceğini bilmiyorum, dedi. Başdanışman Balkuş kralın söylediklerini duymuştu. Sevgili kralım, iyi bir yönetici olmak için birçok iyi özelliğin bir arada olması gerekir. Ancak en önemlisi hangisi? diye sordu. Kral Aslan bir süre düşünüp e, en önemlisi dürüstlük bence dedi. Bir kişi yalan söylüyorsa ondan her türlü kötülük gelebilir. Ben hiçbir zaman yalan söylemem, dedi. Peki, bu dürüst kişiyi nasıl bulacağız baş danışmanım? Sayın kralım, benim aklıma çok güzel bir fikir geldi, dedi Baykuş. Bütün orman halkına geleceğin kralını seçmek için bir yarışma yapacağımızı, bunun için isteyen herkesin krallığımıza gelmesini isteyelim. Aslan kral iyice meraklanmıştı. E sonra? Sonra ne yapacağız? Baykuş devam etti. Sonra krallığınıza ait tarlalardan gelenlere paylaştıralım. Biliyorsunuz çok geniş arazilerimiz var. Ancak her tarlayı yarışmaya katılan kişinin kendi elleriyle ekip biçmesini ve sulamasını şart koşalım. Bir sene sonunda hangi tarlada verim daha iyi olursa, onu kralı ilan edeceğimizi bildirelim. Kral Aslan'ın gözleri parladı. Planı anlamıştı. Hey bilgin baykuş, bu çok güzel bir fikir. O koca koca arazileri bir kişinin tek başına ekmesi, biçmesi ve sulaması mümkün değil. Bu yüzden tarladaki ürüne bakıp tek başına mı emek verilmiş... Yoksa başkalarından yardım olunarak mı ekinler büyütülmüş, anlamak çok kolay olacak, dedi. Tabii önce kral olmak isteyenler arasında bir sınav yapılmalıydı. Ülkeyi yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerin olup olmadığını da anlamak gerekiyordu. Kral, sınavı geçenlere tarlaları verebiliriz, diye ekledi. Bilgin Baykuş, planının beğenilmesinden oldukça memnun olmuştu. Bilgiç bilgiç gülümsedi. Dürüst olmak çok önemli, çok dedi. Ertesi gün Kral aslanın habercileri ormanın meydanına gelip ellerinde davullarıyla duyuruya başladı. Duyduk duymadık demeyin, yalan söz söylemeyin. Kim geleceğin kralı olmak istiyorsa yarın öğleyin kralımız sarayında yarışmanın kurallarını açıklayacaktır. ''Duyduk duymadık demeyin.'' diyerek haberi herkese duyurdular. Kral olmak isteyen sekiz hayvan, ertesi gün kralın sarayına gidip beklemeye başladılar. Bu sekiz hayvanın içinde birisi vardı ki, o herkesten daha çalışkan, daha dürüst ve daha iyilik severdi. kral olmaya çok istekli değildi. Ancak babası, ''Bak oğlum.'' ''Eğer iyi yapabileceğin bir görevi üstlenmezsen, bunun sorumluluğu çok büyüktür. Herkes yapabileceği iş için istekli olmalıdır.'' demişti. Ayı Jimbo babasını haklı buldu ve krallık yarışmasına böylece katıldı. Bir kral aslan ve danışmanı Bilge Baykuş, yarışmanın şartlarını bütün hayvanlara açıkladılar. Sınava giren hayvanlardan sadece üç tanesi geçebilir. Sonra kimseden yardım almadan ürün yetiştirilecek arsaları hayvanlara paylaştırdılar. Tarlalar o kadar büyüktü ki bir ucundan bakıldığında diğer ucu zar zor görünebiliyordu. Ancak hiçbir hayvan tarla ekmekle kral olmanın ne ilişkisi olabileceğini anlamamıştı. Yarışma başladı ve her hayvana altı ay zaman verildi. Altı ay sonra kral aslan tek tek tarlaları gezip kararını verecekti. Zaman hızla geçti. Üç hayvan da gece gündüz çalışmaya başladı. Herkes kendi tarlasının en çok ürünü vermesi için çalışıp didindi. Ancak araziler çok genişti. Bu yüzden fil ve kurt başkalarından küçük yardımlar almanın bir zararı olmayacağını düşündüler. Hem önemli olan ne kadar ürün alınacağı değil miydi? Ayı Cimbo bu fikre hiç yanaşmadı. ''Olmaz, bu hiç dürüstçe bir davranış değil. Elimizden ne kadar geliyorsa onu yapalım yeter.'' dedi ama diğerleri onu dinlemediler. Çevreden yardım alarak türlü türlü sebzeler, meyveler, çiçekler yetiştirdiler. Altıncı ayın sonuna kadar hazırlıklarını tamamladılar. Jimbo ise sadece kendi çabalarıyla uğraştığı için tarlasının çok küçük bir bölümünü ekip ürün yetiştirebilmişti. Diğer hayvanlar ona hiç şans vermiyorlardı. Büyük gün geldi. Aslan kral tarlaları gezdi. Her şeyi apaçık görebiliyordu. Diğer hayvanlara tek kelime etmeden Jimbo'nun yanına geldi. Jimbo kralın kendisine kızacağını düşünmüştü. Ancak kral onu tutup alnından öptü. Aferin evlat, dedi. Ülkeyi bundan sonra sen yöneteceksin. Dürüstlüğün ve zekanla bu orman artık sana emanet. Bilge Baykuş dışında herkes şaşkına döndü. Dürüstlük ve çalışkanlık bir kere daha ödülünü almıştı.